Allah Allah bana yeter duaları. Ölüm anında Allah bana yeter. Kabirdeyken Allah bana yeter. Terazinin başında, amellerim tartılırken Allah bana yeter. Sırat köprüsünü geçerken Allah bana yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona güvendim ve ona yöneldim. Allah, Dinimiz için ahirette bize yeter. Allah dünyamız için bize yeter. Yüce Allah önemli işlerimizde bize yeter. Halim ve kuvvetli olan Allah bize yapılan saldırılarda bize yeter. Güçlü olan Allah bize kötü tuzak kuranlara karşı bize yeter. Rahim olan Allah ölüm anında bize yeter. Acıyan Allah kabirde soru sorulurken bize yeter. Her şeye gücü yeten Allah Sırat'ta bize yeter. Kerim olan Allah, hesap anında bize yeter. Latif olan Allah, terazinin başında bize yeter. Bütün işleri hikmetli olan Allah, cennet ve cehennemin nezdinde bize yeter. Allah, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona güvendim. O, büyük arşın Rabbidir. Gerçek Rab olan Allah, Rablık iddiasında olanlara karşı bana yeter. Mahlukata karşı, yaratıcı olan Allah bana yeter. Tüm güç sahibi olanlara karşı, güçlü olan Allah bana yeter. Bütün rızık verenlere karşı, rızık veren olarak Allah bana yeter. Ayıpları örten olarak Allah bana yeter. Yardım eden olarak Allah bana yeter. Düşmanları perişan edici olarak Allah bana yeter. Bana yeten olarak Allah bana yeter. ''Bana yeterli olması devam eden Allah, bana yeter. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.'' Bütün mahlukata karşı Allah bana yeter. Benim hakiki dostum, kitabı indiren Allah'tır. İyi kişiler onu dost edinirler. Hiç yok olmayacak olan ve devamlı olan Allah bana yeter. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost. Ve ne güzel yardımcıdır. Allah bana yeter. Allah'a güvendim. Allah'a yöneldim. İşlerimi Allah'a ısmarladım. Allah ile yetindim. Allah ile korundum. Allah'tan yardım istedim. Allah'ı yardıma çağırdım. Allah'ın ipine sarıldım. Allah'tan zafer istedim. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.